Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagüle. <gülüyor> Merhaba, Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Ben Yıldıray. Ben Banu. Ee, çok heyecanlıyız. Hemen evet. öyle başlayalım. <gülüyor> ee, şimdi bizi dolap okuyucuları zaten tanıyor ama belki de e, bizi ilk defa bizimle karşılaşanlar vardır diye kısaca kendimizi tanıtarak başlayalım istiyoruz. Tamam. Ee, nereden başlayalım? <gülüyor> nereden başlayalım? Ee, biz her e, cumartesi bundan sonra bu saatte çocuk kitapları hakkında e, Bir Dolap Kitap adlı bu programı yapacağız. E, herhalde önce çocuk kitaplarından ne istediğimizi söylememiz lazım. E, biz çocuk kitaplarını çok seviyoruz. ...her şeyden önce. Evet, e, belki bize en çok sorulan soruyu sorarak başlayabiliriz. E, i̇ki koca insan niye çocuk kitabı okur, <gülüyor> <gülüyor> niye okurlar? E, i̇şte ilk nedeni zaten söylemiş oldum ben baştan, heyecanı kaçtı biraz çok sevdiğimiz için. E, i̇kinci olarak da biz hep çocuk kitaplarıyla ilgili şunu söylüyoruz, kral çıplak. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çocuk kitapları her şeye çok doğrudan bakıyor. E, lafı dolandır, dolandırmak dolandır gibi mı? bir kaygısı olmuyor çocuk kitaplarının, o yüzden... Daha dürüst geliyor belki. Evet peki e, hani e, şunu da söylemeliyiz belki çocuk kitapları hakkında konuşma hakkını nereden buluyoruz? Bu soruya da belki cevap vermek lazım. E, okur hakkımızı kullanıyoruz. Doğru normal bir tüketici olarak okur hakkımızı kullanıyoruz diyoruz. E, bir dolap kitabı e, hani e, yazılarımızdan bilenler e, için... E, Özür dilerim. Bir Dolap Kitabı yazılarımızdan tanıyanlar e, için e, bu sefer bilinmeyen bir kitapla da hakkında yazmadığımız bir kitapla başlamak istiyoruz. E, i̇lk kitabımız e, By Badin'in Elmaları. İletişim yayınlarından çıktı. E, yazarı Madonna. E, bu kitapla ilgili e, söyleyecek çok şey e, var aslında. Kitabın e, benim için en çarpıcı yanıyla başlayayım. Nedir? E, kitabın benim için en çarpıcı yanı görselliği. Ben bunu geçen Fuarda keşfetme yani kitaplar 2003 yılında e, doğru 2003 yılında yayınlanmış ama ben geçen fuarda fark ettim kitapları açıkçası. Bu arada bazı okurlarımızın bizim bize gelen e-mailleri kontrol ettiğimiz zaman bazı okurlarımız bize bu kitapları önermişler zaten. E, o, o hani e-mailleri bakınca gördüm bunu ama ben e, ancak kitap fuarında fark ettim kitapları. Ben bir şey itiraf edeyim mi? Söyle. Ben bu kitaplar ilk çıktığından beri biliyorum ama yazarı Madonna diye açıkçası ön yargılı yaklaşıp <gülüyor> <Anladım. gülüyor> Açık bakmadım. Şimdi zaten e, bu hakkında konuşmak istediğim meselelerden bir tanesi. E, önce kitaptan bir kısaca bahsedeyim. Tamam. Bu kitabın e, benim için en çarpıcı yanı görselliği oldu. En başta görselliği yüzünden. Kitabın kapağını gördüğüm zaman çok e, ilgimi çekti kitap. E, konusu çok güzel bence. E, konu. Aslında birazcık şöyle bir durum var. Evet ben ahlakçı kitapları çok sevmiyorum. Ee, ama bu çok iyi anlatılmış bir kitap diye düşünüyorum. Konu şu e, küçük bir kasabada bir e, öğretmen var. Bu öğretmen işte aynı zamanda e, ne denir? Beyzbol takımını da Hı -hı. E, çalıştırıyor. Ki bu oyunun hiçbir zaman kurallarını öğrenememişimdir. O da ayrı. E, fakat... Derdi e, takımının galip gelmesi vesaire değil. Şeyden hoşlanıyor adam işte bu oyunu oynamaktan hoşlanıyor. Takımı çalıştırmaktan hoşlanıyor. E, i̇şte her zaman da yenilen bir takımları var zaten. Derken e, çocuklardan birisi bir gün kasabanın içinde işte bir antrenmandan sonra Bay Peabody'yi e, kasap aman kasap diyorum. Manavdan <gülüyor> elma alırken <gülüyor> manavdan elma alırken e, görüyor. E, fakat elmanın parasını ödemediğini ...fark ediyor. Bir iki sefer... ...daha takip ediyor vesaire derken... ...Bay Peabody'nin manavdan... ...asla elmanın parasını ödemeden elma aldığını... ...hani onu... Bir elmayı nevi, alıp gidiyor mu? Elmayı alıp gittiğini evet... ...çaldığını bir yerde söylüyor ve... E, ...tabi ki... E, ...hani o beyzbolu çok seven işte... ...öğretmenlerini... E, ...nasıl diyeyim hayran olan çocuklar... ...antrenmana gelmiyorlar. Bunun üzerine... ...Bay Peabody bu durumu araştırıyor ve... ...hakkındaki söylentiyi... E, ...keşfediyor ve sonra... E, söylentinin kaynağını buluyor Ve çok güzel Yani bu sonunu söylemeyeceğim ama e, Kuş düğü yastıkla verilen enfes bir ders var e, Sonunda e, O dersle de e, zaten Bitiyor ve kitabın e, Sonunda aslında söylediği e, Şey şu Kitap Sözlerin gücü ve başkalarına zarar vermemek için Onları dikkatle seçmemiz gerektiği üzerine hı hı. Diye bitiyor e, Kitabın Evet yazarı Madonna ama Madonna'nın e, bu kitapla daha doğrusu beş kitaplık e, bir serinin ikinci kitabı bu. Bu kitaplarla e, birlikte başlayan bir tartışma var Madonna hakkında. Bir, bir tanesi tıpkı senin dediğin gibi yani yazarı Madonna hadi canım diye yani bir tartışma var. E, ne diyorsun sen Madonna olması niye rahatsız ediyor? Yani bilmiyorum biraz gerçekten ön yargılı bir şey. Çünkü sonradan alıp okudum bu kitapları. Ee, özellikle aralarında en çok sevdiğim Bay Pibad'ın Elmaları oldu. Ama yine de hala çok sempatiyle yaklaşamıyorum bu kitaplara. Çünkü sen biraz önce dedin hani tam aklımdan geçen sözcüğü söyledin. Fazla ahlakçı geliyor bana bu kitaplar. Bu kitap değil ama diğerlerinde daha sanki baskın geliyor evet. bu. Yani bir Aşırı ders veren ama işte kıssadan hisse çıkaran kitapları sevmiyorum sanırım işin bu, bu kısmının ama Madonna ile bir alakası yok aslında. Çünkü bu zaten onun kaynağında kitabın arkasında açıklıyor. Evet. Madonna'dan kaynaklanmıyor. Bu Madonna anladığım kadarıyla Kabala öğreniyormuş. Ve onun Kabala öğretmeni 300 yıllık bir öyküyü. işte 1700'de Ukrayna'nın Podolya kentinde doğmuş ve anladığım kadarıyla yaşamış. Bal Şem Tov iyi şöhretli üstad adlı. Ee, işte Kabalı Üstad'ı herhalde onun e, anlattığı bir öyküymüş hı hı. bu. Yani bu, şimdi bu kısmı Madonna ile ilgili değil bu konuda eleştirilmiş. Fakat şimdi kitabın editörü ve çevirmeni Bahar Siber yani dolap okuyucuları bilirler ben Bahar Siber'i takip ederim biz takip ederiz. Ee, ben ona sordum bunu hı hı. gerçekten hani böyle bir eleştiri var ve hani çünkü hani Türkiye'de de yapılıyor Gülben Ergen de yazdı çocuk kitabı. Ee, bunu sordum. ...Bahar Siber'e ve Bahar Siber çok net bir yanıt verdi. Ee, biz dedi yazar değil kitap yayınlıyoruz. Evet. Yani bu çok net bir yanıt bence bu eleştiriye. Tabii şimdi Kabala'dan bahsedince bu kitabın Kabala ile ilgili de çok e, eleştiriler aldığını e, gördüm birazcık araştırınca. E, hani işte Madonna ne yapmaya çalışıyor bu kitapla çocuklarımıza vesaire gibi. Gizli mesajlar Bizli mı veriyor. Gizli mesajlar ki? mı veriyor yine işte komplo teorileri falan. E, ama yani hani o kadar abartmamışlar tabii de... E, yani evet kadın kabala öğrenmeyi heves etmiş. Bir biçimde başlamış ve böyle de bir hikayeye ulaşmış. Bunu da çocuklarla paylaşmış. Yani eminim ki Budizm'in de böyle bir hikayesi vardır aynı konuda. Ya da işte muhakkak ki bir başka öğretide, bir başka dinde de benzer konuda benzer bir mesaj vardır. Ve bu kötü bir mesaj değil ki. Yalan söylemeyin kimse hakkında diyor. Yani hani bu, buna niye bu kadar tepki gösterildiğini anlamıyorum. Bir de bu kitap bana e, mesajı yüzünden... Ee, ...çok sevdiğimiz, ikimizin de çok sevdiğini bildiğim bir kitabı hatırlatıyor. Canına Canını En Çok Ne Yakar. Aa. Yani Canını En Çok Ne Yakar'da da konu aynı değil mi evet. zaten? Ama o bizi niye rahatsız etmiyor? Çok acayip değil mi? Ee, yani kitabın hani bu tartışmalar... ...yani bana, bana çok anlamlı gelmiyor canını açıkçası. En Çok Ne da bir masaldan, halk masalından uyarlanmış O bir uyarlanmış fil dişi sahillerinden, kitab, evet fil dişi sahillerinden bir masalın Hı. yeniden... Ee, söylenmiş hali ee, yine aynı kadim bilgelik yollarından bir tanesi işte Afrika bilgeliği. Madonna'nın ee, diğer kitapları da zaten öyküleri bir biçimde tanıdık gelen öyküler. Yani ya, benzerlerini evet. ya da hani türevlerini çocukken okumuştuk belki yani bir belki yerden de. çağrışım yapıyor ama nereden çağrışım <gülüyor> yaptığını bulamıyorum ben. Evet işte yani her çağrışmayı evet, takip etmek kolay değil. Ee, kitabın şimdi öyküsü ve hakkındaki tartışmalar böyle ama kitabın ee, ...en çarpıcı yanı bence... ...kitabın... <gülüyor> habire bir kitabını diyorum. Kitabın en çarpıcı yanı görselliği. Ee, bu kapaktan başlıyor. Ee, çizeri... Lauren Lang... ...Long... Ee, ...kitapta çok... ...benim çok hoşuma giden çok tatlı bir deformasyon... ...kullanmış görsellerde. Ee, aynı zamanda da... ...anıtsal resimler bunlar. Hmm. Ve e, kitabı... ...başından sonuna kadar yani kapağından... ...başlayarak... Ee, şöyle bir sadece resimlerine bakarak geçecek olursanız kitabın her sayfasında farklı bir bakış açısı kullanılıyor yani bir film çekiliyormuş sanki ee, bir yönetmen birçok işte kamera açısı tespit etmiş de hmm. hani biz o filmi sadece o ilk karelerini görüyormuşuz gibi bir etki uyandırıyor bende bayağı bir film gibi. Buradaki bütün sahneler. Özellikle birkaç sahne var. Mesela kitabın başında iki sayfaya açılmış bir resim var. Ee, bir beyzbol karşılaşmasının çok heyecanlı bir anını e, gösteriyor ve e, nasıl diyelim diz seviyesinde bir açıdan birbirine girmiş o topun peşindeki çocukları görüyoruz. Çok güzel bir Sahne çok anıtsal bir sahne. Bir de gürültüyü de duyuyormuş gibi oluyor evet, insan. Evet çok canlı çok canlı e, bu resim. Sonra beni yine çok etkileyen yani kitabın birçok resmini çok beğendim ama beni en çok etkileyen resim bu. Hani e, dedim ya e, kuş tüyü yastıkla bir ders veriliyor. Hı hı, kapaktaki resim de o. Zaten. Kapaktaki resim de o dersin e, tam verildiği an işte daha doğrusu başladığı anın e, resmi. Ondan bir sonraki resmi kastediyorum ben. Okuş tüylerinin uçuştuğu çocuk hani ağzı açık şaşkın havaya bakıyor ve biz de çocuğa çitin üstündeymişiz de hani oradan aşağı doğru bakıyormuşuz gibi bir sahne var. Film sahnesi enfes. Jimmy Zip'le yaklaştığı an <gülüyor> evet, değil mi? Evet enfes bir sahne yani gerçekten çok güzel bir sahne. E, bu kitabı e, yaş grubunu da tabii söylememiz lazım. Bu kitap e, 4 artı e, diyebiliriz hatta bazı ortamlarda 4 e, artı demiş ama 4-8 aralığına daha doğrusu önermişler. Kitap gerçekten de hem okul öncesi çocukların hem İlkokul işte üçüncü sınıf, dördüncü sınıf çocuklarının keyif alabileceği ha, bir kitap. Onu diyecektim çünkü metinleri biraz uzun, uzun aslında. Evet. Okul öncesi için uzun metinler olabilir bunlar. Yani uzun ama ben görselliğinin o konuda çok yardımcı olacağını evet. düşünüyorum. Yani metni bir seferde bitirmek zorunda da değiliz. Evet. Bir de yani dört yaşındaki bir çocuğun bizim anladığımız kadar anlaması da gerekmiyor. Bütün bu kaygılardan kurtulursak aslında kitabı rahatlıkla okuyabiliriz diye düşünüyorum. Evet. İlk kitabı bitirdik. İlk kitabı bitirdik de e, Madonna'nın diğer kitaplarını da sayalım istersen. Ha, olur. E, i̇letişim yayınlarından e, çıkan Yine, evet, beş, kitaplık e, beş kitaplık seri. Beş kitaplık seri. Tüm kitaplarının adları şöyle. İngiliz Gülleri. Birinci kitap zaten o. By Badinin Body'nin Elmaları. Abdi'nin Maceraları. Losa de Casa herhalde bu ya da Kaşak diye okunuyor. Bilmiyorum nasıl okunuyor. Yakov ile Yedi Hırsız. E, bu kitapların bir özelliği de her birinin başka bir çizer tarafından resimlenmiş olması. Evet. Yani bu görsel açıdan gerçekten büyük zenginlik bence. Çok büyük zenginlik özellikle e, Abdi'nin e, Maceraları. maceralarında e, inanılmaz bir böyle abartı. Hani abartı sanatı nedir abartma sanatı nedir diye bakılabilir görseller. Hem aşırı oryantalist değil mi böyle? Evet. Bin 1001 gece masallarını da biraz daha abartabilir miyim diye sanki iki çizervar o kitapta çalışmışlar. Ha öyle, öyle hatırlıyorum, iki çizervar hatırlıyorum. Ben de sanat tarihçisi gözüyle baktım ve <gülüyor> çok hoşuma gitti. Yani doğu sanatının çok güzel modern bir Yok, örneğini do... yaratmışlar. Doğu sanatının değildi. De oryantalizm, oryantalist bakış açısı evet. sanki çok iyi bir e, örneği gibi. ve abartma nasıl yapılır hani o konuda bir ders. Peki şimdi bir müzik arası vermeliyiz artık herhalde. Tamam. Sen ilk parçamızı söyle. Ee tek parçamız zaten. Evet, bundan sonra bu programda çocuk filmlerindeki film müziklerinden örnekler seçtik. Onları çalacağız ve ilk e, şarkıda bizim çok sevdiğimiz bir filmden Çiti Çiti Bank Bank. <gülüyor> Evet, şimdi bir dolap kitap okurlarının çok sevdiği bir kitap var sırada. Ben bu kitabı aslında unutmuştum. Geçenlerde web sitesinde bant yayınları sırasında uyku konusunu gündeme getirince tekrar hatırladım. Koyun Russell. Koyun Russell, İngiliz ilüstratör Rob Scott'ın ilk kitabı. Scott'ın aslında... İllüstrasyon sanatıyla uğraşan bir sanatçıymış. Birçok karakteri var koyun Russell gibi ancak bunların içinden bir gün koyun Russell ortaya çıkmış ve çok popüler bir kitap haline gelmiş. 2005 yılında basıldıktan sonra koyun Russell, uykusuzluk çeken bir koyunun öyküsünü anlatıyor ama bu koyunun nasıl doğduğunu da kısaca anlatayım ben. Kitap fikrinin ortaya çıkma anı senin çok hoşuna gidecek. Hiziray. Evet bu bilgiyi benden sakladığın evet. için ayrıca hani son ana kadar ben de öğrenemedim gördüğünüz evet. gibi. Rob Scott'ın bir gün İngiltere'de çayırlık bir arazide bisikletiyle giderken <gülüyor> evet, bisikletin üzerindeyken etrafta tarlalarda işte otlayan koyunlara bakmış. Ondan sonra işte incelemiş koyunlar işte yemek yiyorlar bakıyorlar tekrar yemek yiyorlar. Ama yani buradan bir hikaye çıkabilir ama bu halleriyle olursa çok sıkıcı olur diye düşünürken ilk başta aklına e, kurbağa poposu çayırı <gülüyor> <gülüyor> bayılıyorum buna. Evet. evet, kurbağa poposu çayırı sözcüğü gelmiş. Sonra bu çayırda yaşayan işte e, koyunların öyküsünü yazayım ben demiş ama hani bir baş kahraman lazım. Sonra eve gitmiş, koştura koştura daha önce yaptığı çizimleri araştırırken bir tane koyun resmi bulmuş. Sonra almış bu resmi biraz üstünde çalışmış ve bir anda ismi de ortaya çıkıvermiş ve pat diye Russell olsun adı demiş. Ee, böyle, böylece Koyun Russell denilen komik tip ortaya çıkmış. Ee, Koyun Russell'ın bir tane de kurbağa arkadaşı var. Ee, onun ismini de ilk kitapta değil daha sonra yazılan ikinci kitapta Koyun Russell ve Kayıp Hazine'de öğreniyoruz. ...Freddy'ydi galiba adı. Yani çok böyle evet. küçük bir yerde adı geçiyor ama... ...Freddy diye bir kurbağa arkadaşı var. E başka şeylerde hayvan karakterler yok var. muydu? Yani var. Yani bir koyun sürüsü <gülüyor> var zaten. Koyun da bu sürünün içindeki şaşkın bir arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte öykü koyun işte yaşadığı ortamla başlıyor. Kurbağa poposu çayırında yaşıyor bu sürü. İşte bir büyük anne var, kardeşleri var, amcaları, teyzeleri. Yani kocaman bir aile... Akşam oluyor bunlar tamam artık uyku vakti deyip uyku hazırlıklarını yapıyorlar işte biri sütünü içiyor biri dişini fırçalıyor <gülüyor> büyük anne takma dişlerini çıkarıp battaniyesinin altına kıvrılıyor ama koyunrası sürekli ve fonda görüyoruz onu ağaçtan ağaca sekiyor koşturuyor ne yaparsa yapsın bir türlü uykuya dalamıyor. En sonunda işte uyumak için çeşitli yollar deniyor. Şapkasını burnunun altına kadar indiriyor olmuyor. Çok sıcak geldi ben postumu çıkarayım diye postunu bir ağaca asıyor. Bu sefer çok üşüyor. Yani akla gelebilecek her şeyi deniyor. Bir kamyonetin kasasına atlamaktan yarasalarla dolu bir kovuğa girmeye kadar hatta ağacı, ağacın dalına çıkıp kuşlarla birlikte uyumaya kadar tabii uyuyamıyor. Bu sefer aklına bir fikir geliyor. Ben en iyisi yıldızları sayayım diyor. Başlıyor yıldızları saymaya. 600 milyon, milyar 10 tane yıldız sayana kadar uğraşıyor ama yine uykusu gelmiyor. Tekrar sayıyor. Bir kere daha 600 milyon, milyar 10 tane yıldız sayıyor. En sonunda aklına çok parlak bir fikir geliyor. Ve koyun saymayı deniyor <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra da bütün sürünün komik pozlarda uyuyan koyunlarını tek tek sayarak uykuya huzurda bir uykuya dalıyor <gülüyor> ama gerçekten çok uğraşıyor o gece ya bir koyunun koyun sayması Evet hani evet. <gülüyor> iyi bir fikirmiş <gülüyor> ee, Yani bu, bu fikirden yola çıkmış zaten rapı Scott'ın. Ee, bir yandan da işte Çocukların popo sözcüğünü de kıkır diyeceklerini düşünerek hani böyle araya komik e, mizahi unsurlar eklemiş. Çocukların mı? Ben bildiğin kıkırdıyorum diyorum yani. <gülüyor> ve yazarın e, bu konuda yaptığı açıklamada şu: Seyirciyi oynamak lazım. <gülüyor> deyip gerçekten hani bu kitabı gören bütün çocuklar zaten e, ve büyükler kıkır diyorlar yani ister istemez yani. gülümseyiyorsun koyunrasının patlak gözlerini <gülüyor> gördüğün zaman. E, İkinci kitapta peki. İkinci kitap yani Koyun yani ilk kitapta tanıyoruz. İkincide de bir hazinenin peşine düşüyor. Yani onu daha ayrıntılı anlatmayayım. Hani tadı evet. kaçmasın ama yine kurbağa arkadaşıyla birlikte bir araştırma hazine sandığı buluyor ve onun içinden çıkan şeyle bir proje. Evet. Ha. Bir proje geliştiriyor. Yine aile bireylerini yakından ve komik bir pozlarla tanıma şansına erişiyoruz. Yani bu kitabın Güzel yanı birçok güzel yanı var yani illüstrasyonları muhteşem gerçekten hani yazıları olmasa bile sadece resimlerine bakarak vakit geçirebilirsin yani okul öncesi küçük yaş grubu çocuklar için hani belki bu çok önemli bir şey. İnsan doğrudan sarılmak istiyor evet. yani küçüklerin de sarılmak isteyeceklerine eminim bu koyun Russell'a yani yumuşacık bir şey görüntü söyle. Evet ee, bu konuyu bu kitapla ilgili benim hiç düşünmediğim bir şey vardı yani hiç farkına Hı. varmadığım bir konu vardı. Geçenlerde e, okurlarımızdan Handan e, bir yorum bırakmış bize e, kendi çocuğuna bu kitabı almamış bir süre e, ve şöyle diyor uyuyabildiği sürece uyuyamama durumunu anlatmamak için bu konuda kitaplar almadık. Evet. Yani ben hiç böyle bir açı bakış açısından bakmamıştım aklıma bile gelmemişti. Daha açıkçası. önce bu TÜBİTAK'ın takın korkuyorum. Yani cesaret korkudan cesarete korkmuyorum daha doğrusu kitabına da. O kitapla ilgili de benzer bir yorum gelmiş. Tabi yani çocuğumuz korkmuyordu bu kitabı aldık. Şimdi Korkuyu bazı öğrendim. korkuları vardı ama yani bu genellenebilir bir şey mi emin değilim. Yani gerçekten uykusuzluğu mu öğrenir acaba çocuklar bu kitaptan ben çok emin değilim. Yani işte uykusuzluk diye bir kavram ortaya atılıyor ve o da hani koyun nasıl uyumuyor ben de uyumak istemiyorum gibi bir bahane uydurup çocuklar hani buluyor ya böyle küçük Belki bahaneler. de işte e, kitap ama belki hani çözümü de sunuyordur beraber bir şeyler saymak vesaire hani bunu eğlenceli uykuya dalmayı eğlenceli bir hale getirmek gibi nasıl da savunuyorum kitabı. <gülüyor> Savun tabi yani. Bir yandan da hani uyku, uykuya hazırlık aşamalarının da çok güzel. Yani diğer koyunlarla işte dişlerimizi fırçalamalıyız. İşte akşam uyumadan bir bardak sütümüzü içmeliyiz. Ya da işte bir tanesinin koynunda oyuncak ayısı var mesela. Ayıya sarılan bir koyun görseli de çok komik bir şey ya ama. Evet yani. Bir de ayrıca patchwork şeyleri söyle. Büyük yama işi baktaniyeleri. <gülüyor> e bu arada ama... İtiraf etmek lazım ki hani çocuk olsaydık belki bunu okuduktan sonra çok da istediğimiz bir şey varsa izlemek ya da birlikte kalmak istiyorsak belki böyle bir bahane uydurabilirdik. Şimdi o kadar da haksızlık etmeyelim çocuklara değil mi? Yani aslında ellerine bir malzeme vermemiş de olmuyoruz bu evet. kitabı önererek. Yani ben hep şu açıdan bakıyorum. Yani işin eğlence kısmından baktığım için ben hep yani çok eğlenceli, çok komik. Birlikte hani bir çocukla bu kitabı okuduğun zaman gerçekten çok eğlenceli vakit geçirirsin. Yani %100 garantili. <gülüyor> evet, eğlencesi gerçekten garantili. Bir de kitabın aslında bu e, hani tek öğrettiği şey e, ne denir? Uyku, uykuya dalma değil. Mesela bu kitap kitaptan yola çıkarak sayı sayma çalışmaları evet. yapmakta mümkün. Çünkü zaten Farklı farklı şeyleri saymayı öneriyor. Evet. Ve hani yıldız saymak tabii o sayılara kadar çok evet. fantastik ama. <gülüyor> uç, e en uç örneği. Ya evet hani o da iyi bir öneri. Evet yani e çok fazla ayrıntı var resimlerde. O yüzden hani öyküyü bir kenara bırakıp sadece resimler üzerine oturup konuştuğunda bile ya da işte okumayı bilmeyen bir çocuk... Resimleri izleyerek kendi kendine birçok şey uydurabilir. Yani buradaki her bir koyunun aslında ayrı bir hikayesi var. Hem o hem de bu çocuklar hani kitap okumacılık oynuyorlar ya. Hı hı. Bu da onun o iş için çok uygun evet. bir kitap gibi geliyor. Yani kitabı bir kere dinleseler zaten ezberliyorlar. Ezberlemek demeyelim ama hani o öyküyü zaten kendileri anlatabilir hale geliyorlar. Ama öyküyü bilmese bile bu kitap gerçekten de resimlere bakıp bir sürü şey anlatmak mümkün gibi geliyor bana da. Evet. Bu e, resimlerden yola çıkarak. Resimlerin çok... renkleriyle ilgili ne düşünüyorsun? Ya resimlerin renkleri aslında e, şimdi bazı karanlık sahneler de var, e, çok aydınlık sahneler de var. Hani hepsi bir bir arada, hani bir, iç içe geçmiş sahneler ama bir de e, hem çok yoğun bir fon kullanıyor bazen, hı hı. bazen hiç fon kullanmıyor. O yani bir dönüşümü de yok herhalde yani, bir mantık sırası da yok bunun. Fakat çok iyi geliyor, dolu boş, dolu evet. dolu boş gibi. Hani çok güzel geldi bana o ritmi. E, aynı zamanda. Neyi öne çıkarmak istiyorsa neyi vurgulamak istiyorsa onu ortaya koymak için de çok iyi bir yöntem diye düşünüyorum. Hani birdenbire fonu boş bırakıyorsun ve e, eğilmiş kendi bacaklarının arasından bakan bir koyun Russell poposu Komik. görüyorsun. <gülüyor> evet yani bu çok <gülüyor> keyifli bir şey. Evet e, Rob Scott'ın e, koyun Russell'dan sonra bir tane de kedi karakter yaratmış. Splat kedi splat diye bu Türkçe'de henüz yok. Ama galiba e, yakın zamanda bu da Türkçe'ye çevrilecek. Böyle bir e, şey duydum. Heyecanla e, bekliyorsunuz. Evet, ben de sabırsızlıkla <gülüyor> bekliyorum. E, bu kitap e, Mandolin Yayınları tarafından 2009 yılında yayınlanmış. Arkasından Koyun Rusu ve Kayıp Hazine geliyor. Senem Onan tarafından çevrilmiş. Yani gerçekten... Keyifli bir kitap ee, ve sanırım e, süremizinde. Çok izinde. hızlı bitti. Evet sonuna geldik su gibi aktı. <gülüyor> evet bizim de heyecanımız geçti. Evet. <gülüyor> ee, şimdilik bugünlük bu kadar, bu kadar. ama e, gelecek hafta yine cumartesi günü sabah 10'da yeni kitaplarla e, Bir Dolap Kitap'ta olacağız biz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bir Dolap Kitap Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesuranlar Banwağ Soy ve, ve Yıldray Karakeya.